وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بعد فاستغرق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل في بعد kardeşlerim bu hafta inşallah edep konularının sonuncusu olan giyim kuşamla ilgili elbiselerle ilgili edebe Bununla ilgili evet aleyhissalatü vesselamın sünnetine sahabelerin sünnetine bakacağız. İnşallah Allah Azze ve Celle bu konuda ne emrediyor, ne tavsiye ediyor onlara bakacağız. O konuda inşallah sohbet yapmaya çalışacağız. Evet. Elbisenin öncelikle giysinin faydası nedir? Bununla ilgili birincisi giysi bir süs eşyasıdır ve avret yerini örter. insanın ayıp yerlerini örter. Biliyorsunuz Adem aleyhisselam kendisine yasaklanan ağaçtan yediği zaman ilk defa ortaya çıkan yeri neresi? Yani <gülüyor> hoşlanılmayan, istenilmeyen yeri, avret yeri. Orası ortaya çıkıyor işte. فَأَكَلَا minha هَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا o ağaçtan yedikleri zaman onların ayıp yerleri onlara gözüküyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Onun üzerine cennet yapraklarını örtmeye başlıyorlar. Onun için giysi hem süs eşyası, insanı süsleyen hem de avret yerini örten bir Allah Azze ve Celle'nin Verdi, yarattığı çok önemli bir madde. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 26'da bakın ne diyor? Ya beni Adem'e, qad enzellâ aleykum libâse yuvâri sev'âtikû. Ey Ademoğlu, muhakkak ki biz size ayıp yerlerinizi öğretecek vârişâ ve süs elbisesi indirdik diyor. Velibasi takva balika hayr ve takva elbisesi ise o daha hayırlıdır. Bu takva elbisesiyle kastedilen e, tefsirde açıklandığı üzere haya elbisesi yani hayali olmak yahut Allah'tan korkmak yahut <gülüyor> iman sahibi olmak ve benzeri şeylerle mecazlanmıştır. Haya sahibi olmak herhalde el-mankul olan Allah'a yani kişi takva elbisesini nasıl edinir? Hayalı olarak, sakınarak, utanarak elde eder. İşte bu takva elbisesi daha hayırlıdır. Ver kimin ayetillahi lallehum yezekurun. İşte bunlar Allah azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Umulur ki düşünürler allah Allahu Teala birçok ayet-i kerimesini açıkladıktan sonra hep düşünmeye tefekküre, akletmeye yönlendirmiyor. Yani neden, niçin, ondan sonra bunları düşünürken teslimiyet, hamd ve şükürün peşinden gelmesi için. İkincisi, elbise insanı korur. Zarar verici şeylerden korur. Başta soğuk, sıcak, ve benzeri şeylerden korur. Allah Azze ve Celle Nahan Suresi 81'de Ve cealelekum serabila taqikumul Har, Ve serabila Kum, Be'sekum Ve sizin için sıcaktan koruyacak elbiseler yaratmıştır. Ve yine sizin için sizi savaştan koruyacak elbiseler. Nedir bu? Zırh ve benzeri elbiseler. Zırh sanatı ilk defa kime e, kime e, veriliyor? Kim yapıyor onu? Davut Aleyhisselam. Zırhı Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğretmesiyle Davut Aleyhisselam yapıyor. O da insanı işte savaşta kendisine gelecek zarardan kendisine karşı yapılacak her türlü böyle e, saldırıdan koruyor. Tabi bugün onun yerine koşun geçirmez, elbiseler, kıyafetler, ondan sonra radyasyon geçirmez, elbiseler, eldivenler, maskeler. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı, Allah Azze ve Celle'nin ikramı olan şeyler. Hepsi giysi türünden. Hepsi de insanı bir şekilde koruyor. İnsanların eliyle icat ediliyor ama Allah Azze ve Celle'nin işte dilemesiyle. Vallahu khalaqukum ve ma ta'malun sizle amellerinizi yaratan Allah azze ve celle'dir diyor ayet-i kerimede. Elbisenin eftade faziletliğine gelince Aleyhissalatu vesselam İbn Abbas radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste diyor ki beyazlar elbiselerinizin beyazlarını giyiniz. Beyaz elbiseler giyiniz. Muhakkak ki onlar sizin için hayırlıdır. Yani en hayırlısı e, beyaz elbiselerdir. Ve ölüleriniz de beyazla kefenleyiniz. Evet bizim buralarda malum ölüler her zaman için beyazlar. Hatta her yerde Müslümanların ölüleri genelde beyazla, beyaz kefenle yahut patiskar denilen kumaşla kefenlenir. Bu malum. İşte bundan dolayı. Yani Müslümanların sünneti bu. Ölülerini hep beyazlarla kefenlemişlerdi. Bunda bir fazilet var. Aynı zamanda bu diriler için de geçerli. Yalnız bu beyaz renk erkeklere mahsus, kadınlara değildir. Kadınlar için beyaz renk alimler tarafından tavsiye edilmiyor. Neden? O Orak onları daha da böyle teşhir eder, ortaya koyar, şeffaf e, konumdadır, içini gösterebilir vesaire. Onun için bu beyaz elbise özellikle erkekler içindir. İşte bu Medine'de, Mekke'de televizyonlarda oraları izlediğiniz zaman görürsünüz. Genelde insanlar hep yani ihramın dışında, ihram zaten beyazdır da, ihramın dışında da beyaz giyerler. Sıcak olması hasabiyle bir de asıl yani sebep e, sünnet olması hasabiyle. İşte bunu bildiği için Müslümanlar genelde beyaz giyirler. Özellikle cuma günleri filan. Sıcak mevsimlerde e, sizde eğer elbiseniz varsa özellikle de cuma günleri gömleğiniz filan beyaz giymeniz inşallah bu hadisi yerine getirmek, bu hadisle amel etmek olur. Enes bin Marik radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste o beyaz elbiselerle ilgili hadisi i̇bn Macer rivayet ediyordu. Bu hadiste Buhar ve Müslüm rivayet ediyor. Nebi aleyhissalatü vesselam'a elbiselerin e, en hayırlısı, en sevimlisi <gülüyor> Hibre denen elbiseyi giymesi Bu da keten veya ee, böyle pamuktan yapılan süslü ondan sonra güzel bir elbise. Hibra elbisesiniz. Severmiş aleyhissalatü vesselam. Ümmü Selemen radıyallahu anh, anha'dan rivayet edilen bir hadiste aleyhissalatü vesselam e, kamiz giymeyi, kamiz e, gömlek türü bir elbise. Yani bizim bildiğimiz gömlek değil de daha çok o boydan hala e, Arap Müslüman kardeşlerimizin genelde giydiği boydan giyilen elbise. O diye tarif ediliyor. Allah'u alem. Evet. Burada bizim için önemli olan beyaz olması özellikle. Beyaz e, renk erkekler için eftal olan bir renk. Bunun karşısında kardeşlerim kırmızı renk ve sarı renk özellikle sırf halis kırmızı ve sararak erkeklere yasaklanmıştır. Erkekler bunu giyemezler. Ancak kadınlar giyebilirler. Sırf kıpkırmaz bir gömlek veya pemye veya tişört benzeri şeyler neyse artık. onları aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Erkekler ve kadınlar için izarın yeri yani elbisenin boyu. Ebu Said El-Hudur'un radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki Müslüman'ın izarı bacağının yarısına kadardır diyor. Baldırının yarısına kadar. Yani şurası. Şurasına kadardır diyor. Ee, Kabe ile yani şu Ökçe'deki şu kemikler var ya incik kemikleri. Onunla bacağının yarısı arasında olmasında da bir sıkıntı yoktur. Ve Kabe'den şu bu kemikten aşağısı topuktan aynı zamanda topuk diyesin dedi. Topuktan aşağısı ise o ateştedir diyor. Her kim izarını böyle şımarık bir vaziyette yerde çekerse Allah ona kıyamet günü bakmaz diyor. Bu konular defalarca söyledim. Özellikle de büyük günahlar mevzusunu anlatırken bunun büyük günahlardan biri olduğunu defalarca söyledik. Ama insana ağır geliyor maalesef ağır gelmesin, Allah için yani bir insan izarını, elbisesini boyunu kısaltmaz, kim ne diyebilir e, memurlara sakala evet, yasak getiriyorlar bir şey, yani bir sıkıntı var şu an için bizim ülkemizde sakal serbest değil ama elbisenin boyuna kimse karışamaz ne patron karışır ne amir karışır hiç kimse karışamaz oraya da nefisler karışıyor işte nefse ağır geliyor Evet bu hadise bu Davud İbn-i Baci rivayet ediyor. Ebne Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste e, aynı konuyla alakalı kim elbisesini kibirle yerde sürürse Allah ona kıyamet günü bakmayacaktır. Bakmaz. Ümmü Seleme radıyallahu anh dedi ki kadınlar elbiselerinin uçlarını nasıl yapabilirler? Yani uzatma hususunda vesselam, bir karış uzatırlar. Ümmü Selam'a radıyallahu anh'a o zaman ayakları gözüküyor diyor. Bir zira Ali Aleyhissalatü vesselam bir zira. Yani yaklaşık 60 cm kadar uzatırlar. Bundan fazlasını uzatmazlar diyor. Kadınların ki ise tem, tem, tam tersine e, yerde sürünmesi, yani topuktan aşağı olması gerekiyor. Ayaklarının gözükmemesi gerekiyor. Kadınlara, daha önce e, Mustafa hocamıza da sorulmuştu bu soru. Kadının ayağının örtülmesi hususunda kadının ayağı avrettir. El ve yüz hariç kadının ayağı avret. Kadınlarımız çorapsız, ayakları çıplak bir vaziyette Müslüman kadınlar dışarıda dolaşabiliyorlar. Bu caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. El mer'e tu Kadın avrettir diyor. Subhanallah. Bir tane adam anlatmışlardı. Adam sırf kadının topuğuna bakmaktan zevk alıyor. Ondan şehvete geliyor. Estağfurullah ve ile ileyh. Bu işte, yani isiratü vesselam bunu diyor. Kadın avrettir derken. Yani bacağını, baldırını, sağını, sonunu açanları bir kenara bıraktık. Topuğu aşmaktan bahsediyoruz. Topuğu görerek adam zevkleniyor ya. İşte bunu böyle düşünmek lazım yani. Yani kadınlara kızlara bu, bu yönlüle sahip çıkmak gerekiyor. Bir kadın yani açılıp saçıldığı zaman, tabi yaptığı zaman sadece kendisine değil ki onu gören bütün erkeklere günah kazandırıyor. Sana. Bu izarı uzatma hususunda gelen tehditlere bir, bir girelim. Birkaç tane var. Onları da söyleyeyim inşallah. Tekrar bir şöyle hatırlayalım işin rahmetini, ciddiyetini. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste kim e, izarını iki böyle e, incik kemiğinden daha aşağıda yaparsa o ateştedir. Hadis Buhari'de. İkincisi Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ettiği bir adeste, Üç kişi vardır ki Allah onlarla kıyamet günü Allah onlara kıyamet günü bakmayacaktır. Onları temize çıkartmayacaktır. Ve onlar için elin bir var. Allah Allah. Evet. Aleyhissalatu vesselam bununla ilgili bir ayet-i kerime var. Onu okuyor. Üç defa. Ee, <gülüyor> Ayette Al-i İmran suresinde İnnellezîne eşterâ ve îmânahum semenen kalîlen lâ khâla galahum fil âhireti ve lâ yekellemuhumullâhu ve lâ yenzuru ileyhim ve lâ yenzuru ve ahdini ve yeminlerini azbir de, azbir paha karşılığında satanlar Onların ahirette bir nasibi yok. Allah onlara kıyamet günü bakmayacak. Allah onları temize çıkartmayacak dedi. Onlar için elin bir azap var. Bu ve benzeri bir ayet var. İşte Allah'ın bakmayacağı, tezkiye etmeyeceği, yani temize çıkartmayacağı ve elin bir azap olduğu Ayet-i kerime tilavet edince, üç defa tilavet ediyor. Sonra da Ebu Zer radıyallahu anh, diyor ki o kimselerin diyor emenlere heba oldu. Ve onlar hüsrana oldular. Ey Allah Resulü bunlar kimlerdir? Subhanallah. Diyor ki izlerini uzatan, verdiğini başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını ravaşlandıran kimseler. Allah'ın tehdit ettiği azapla azapla tehdit ettiği kimseler hakkında işte böyle geliyor ve bu tehditler o e, yapılan işin büyük günah, günahı kebair olduğunu, mutlaka töbe gerektiğini gösteriyor. Allah azze ve celle in bu kebair ve Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir girdilişle girdiririz. Yani cennete güzel bir şekilde girdi Büyük günah, Müslüman için büyük günah. Bundan Allah hazinir. Abdullah İbn Amr, radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, izarı uzatmak, gömlekte ve sarıkta ve e, böyle şeyle Kibirle onları yerde sürü sürümek böyle yapan kimseye diyor Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bakmaz. Bu hadisin lafsı da bu Davut tabi da nesayide da geliyor. Evet. Buna iltizam gösterelim Allah rızası için. Evet giyilmesi e, yasak olan e, elbise. Ve e, oturulması yasak olan döşekler üzerinde oturulması yasak olan döşeklere gelince Amr İbni, Ömer ibn i Khattab radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam dedi ki La telbisul harira Harir saf ipekten yapılmış kumaşa denildi Harir giymeyiniz Fe innehu men nebisehu fiddinya lem yelbesuhu fil ahiret kim onu dünyada giyersin ahirete giyemeyecektir. Kardeşlerim dünyada bazı şeyler, süs, değerli, kıymetli şeyler bir fitne için, imtihan için verilmiştir. Onların yasaklanmasının sebebi o. Eğer bu imtihana, bu yasağa daha doğrusu sabredebilirsek biz yarın ahirette, cennette inşallah onların çok daha güzelleri, çok daha faziletlileri, çok daha üstünleri, kalitelileri var. Cennette müminler için çok daha böyle güzel ipekten yapılmış elbiseler, gümüşten ve altından yapılmış tepsiler, yemek kapları, içecek kapları var. Ama bunlar yeter ki dünyada yapılmaz. Dünyada bunlar kullanılmaz. O zaman işte. Bunları dünyada kullanan kimse ahirette mahrum olacak. <gülüyor> Elhamdülillah. Yani 35-40 sene en fazla dünyada kullansa gelip geçici bir ömür. Ama ahirette sonsuz ebediyen onları da iştikal edecek. Allah'ın bir mukafat olmak üzere. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste firmizi ve nesai'nin rivayet ettiği hadiste Harir, saf ipek ve altın, ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır. Kadınlara da helaldir. Kadınlarınki, onlara e, helal kılınması o da mukayyet kayıtlıdır. O fıkın konusu, daha detaylı bir konu, oraya girmeyeceğim. Bera radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, ee, bu hadisi daha önce de zikretmiştik geçen, geçen hafta. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yedi şeyi bize emretti. Yedi şey emretti. Hastayı ziyaret, cenazeyi teşhi etme, peşinden gitme, hafşurana, teşmitte bulunma, yarhamak Allah deme. Ve ilahir diye şeyler. Ve yedi şeyden de sakındırdı. Harir, yani saf ikmek, dibaç, altınla Karışık olan ipek. Kasi. Bu da bir, bir tür ipek. İstebrak, kalın ipek. Evet. Meyasır. Ee, ve benzeri. Bunlardan da nehyetli yasakladı diyor. Burada ee, bizi ilgilendiren ipeğin her türü, kardeşlerim. ince olsun, kalın olsun ee, içerisinde ee, başka şeyler bulunsun altından ve başka şeylerden olsun fark eden bir şey yok bunların kullanılması haram Abu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste çok meşhur bir hadis burada da yasaklanılan şey e, giyili çıplak yani şeffaf elbiseler dar elbiseler diyor ki aleyhissalatü vesselam, ateş ehlinden iki insan vardır iki, e, iki e, grup vardır onlar gibisini görmedim diyor. Onlar, onların beraberinde, yani bir grubun beraberinde böyle e, ineğin kuyruğu gibi olan şeyler vardır diyor. Böyle sopalar vardır, joplar, sopalar vardır. İnsanlara onunla vururlar. Bununla insanlara zulmeden zabıtlar, kolluk görevlileri kastediliyor. Diğer bir grup da kadınlardır. Onlar kâsiyyâtın, âriyâtın, mümeylilâtın ve ma'ilâtın. Giyili çıplak kadınlardır diyor. Onlar meylettiricidir. Kendileri de çekicidir erkekleri. Ve kendileri de meyleticidir diyor. Subhanallah. Bunlar ateş ehli kimseler. Giyili çıplaklar. Bugün bundan daha da beteri türedi. Başını örtüyor, güzel olayım diye, güzel gö görüneyim diye. Ondan sonra onun dışında her tarafı belli. Mini etek mi ararsın, pantolon mu ararsın, başka şey mi ararsın, ne ararsan buluyorsun. Açık olsa belki de insan dönüp yüzüne bakmayacak yani. Ama örtüyle o süslü, ondan sonra nakışlı, renkli örtüyle kendisini güzel gösteriyor. Kendisine celbediyor, çekiyor. Büyük bir musibet. İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Buna Müslüman bacılarımız maalesef düşüyorlar. Bu tuzağa düşüyorlar. Ama bu işi özellikle böyle yapanlar var. Bunu ahlak edinmiş, bunu yol edinmiş, meylettirici ve meyledici kadınlar var. Bunlardan Allah'a sınıfıyoruz. Şerlidir bu insanlar. Bunlar ateş ehlidir. Allah Azze ve Celle Bunlardan eşlerimizi, çocuklarımızı, kızlarımızı korur. Amin. Onların diyor başlarında böyle meyledici deve hörgücü gibi bir şey var. Deve hörgücü. Yani saçlarını topuz yaparlar. Onun için Müslüman kadın saçını topuz yapamaz. Velev ki örtüsünün altından olsa da. Topuz, saçı böyle top yapıp ondan sonra onun etrafını sarmak, kabartmak. İster açıkta olsun yani örtüsüz, ister kapalı örtünün altında olsun, saçı böyle topuz yapıp kaldırmak bu hadisin gereği. İmam Nebevi rahmetullah aleyh şerhinde çok güzel çıkıyor burası. Kadının saçı düz olacak. Örgülü aleyhissalatü vesselamın kızları vefat ettiği zaman Zeynep Diğer, diğer e, hatırladığım kadarıyla diğer kızları saçlarını üç bölük haline getiriyorlar, örüyorlar. Yani kadın için en güzel şey e, saçının ya, yani yapılış tarzı örmektir. İkiye, üçe örmek veya da düz bir şekilde bağlamak. Onu topuz haline bilerek şeytan öyle gösteriyor, güzel gösteriyor, süslü gösteriyor onu. Dikkat çekecek ya. <gülüyor> Saçı. Her yerde bunu kullanıyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'ûn. Bunlar diyor, bunlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu da alamazlar. Muhakkak ki cennetin kokusu şu kadar şu kadar mesafeden alınır diyor. Allahu akbar. Hadis Müslüm'de. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh'a rivayet etti bir hadiste Resulullah Aleyhissalatü Vesselam diyor ki benim üzerimde e, safrandan yani sarı olan bir elbise sarı olan iki elbise gördü. Dedi ki bu elbise kafirlerin elbisesidir. Bunları giymedin. Dediğim gibi kırmızı ve sarı elbise erkeklere caiz değil. Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam bizi e, gümüş ve altın altın ve gümüş kaptan içmekten ve yemekten ipek elbise e, giymekten ipeğin türleri harı divac ve onun üzerine oturmaktan ipeğin üzerine oturmaktan yasaklanırız. Yani ipek bir sergi olsa, hakiki ipek olan şeyler, polyesteri kastetmiyoruz. Mesela evlerinizde bazımızın evinde var bu, polyesterden, ipek deniliyor halk arasında, polyester olan bir şey vardır, kumaştırı, bununla yorgan sırıtılır vesaire. Bu değil, buna ipek denmiyor bildiğim kadarıyla. Asıl ipek çok farklı ve çok pahalı kolyester olmayan, yani astar türü. Öyle değil. Ama gerçek hakikî manadaki ipek, o ne giyilir, ne de üzerine oturulur, ne de üzerimize çekilir, yatırılır. Hiçbir şekilde kullanılmaz. Çünkü onu mümin ahirette kullanacak da ondan dolayı. Evet. el miqdâm ibn ma'dî Muaviye'ye geliyor tabiinden olsa gerek diyor ki Allah aşkına diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam yedi yırtıcı hayvanların elbisesini deriden onların derisinden yapılmış elbise giymeyi ve onların üzerinde oturmayı yasakladı mı diyor Muaviye radıyallahu anh evet diyor Aslan Kaplan. Ondan sonra e, başka ne diyorsunuz ona? Aslan. <gülüyor> yani ne kadar yırtıcı hayvan varsa leopar. Leopar. leopar. <gülüyor> evet. Belgesellerde izliyorsunuz. Ay, Kurt. Ayıpostu. Ayıpostuları mesela. Bunları, bunların bunları derilerinden yapılmış elbiseler giyilmez. 110 tür var ama onlar da. Efendim? 110. var Bizon Bizon Bizon Bilmiyorum. O nasıl bir hayvansa? Yı Şimdi yırtıcı var. hayvan. Bakın, Siba kelimesi Arapça'da Siba yırtıcı hayvan demektir. Bunun özelliği şudur: köpek dişi bulunan hayvandır ve pençesi bulunan hayvanlara Siba denir. Sibadan yasakladı. Bunu böyle bir özelliğe sahip. Bütün hayvanlar bu grubun içerisinde girer. Pençesi varsa, yırtıcı pençesi ve köpek dişleri varsa bu rubayı dediğimiz dörtlü dişlerin yanında köpek dişleri insanda var ya hani bizlerde var ya. Aşağıda ve yukarıda ikişer tane toplam dört tane köpek dişi var. Bu dişlerden varsa yırtıcı hayvandır ve bunların hiçbirinin derisi kullanılmaz. bu Maçtan benzer şekilde yavrusu olur mu? Efendim? Maçtan benzer desen ne onlar onda bir ve insan Çünkü e, desenlerde, şekillerde insanı namazda rahatsız etmediği sürece, çok aşırı dikkat çekici ve şöhret için olmadığı sürece e, canlı suret ruh sahibi şeylerin, hayvanların ve insanların nesmi olmadığı sürece onlar mı baktık? Yılan derisi. <gülüyor> Bilmiyorum. Evet, bunlardan Ali Sırat ve yasaklıyor. Bununla birlikte hac işareti olan hac ee, üzerinde e, canlı resmi olan yahut da şöhret elbisesi olan kâfirlerin elbiseleri yani kâfirlere benzeten elbiselerden doğurur. Bunlar e, Erkeklere kadınların elbisesi, kadınlara da erkeklerin elbisesi, bunların hepsi yasak olan türden. Yani. Evet. Bunlara ayrıca tek tek deliller var. Bu elbiseyle ilgili, yürüyüşle ilgili yasaklanılan delillere. Ee, ayet ve gelince Allah Azze ve Celle Lokman suresinde diyor ki Lokman Aleyhisselam'ın oğluna e, yaptığı nasihatlerden biri وَلَا تُسَعِلْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْعَرْضِ maraha. Böyle insanları küçük görerek onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde vebirlenerek, övünerek yürüme اِنَّ Allah لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَعَلٍ فَقُو Allah çokça vebirlenen, övünen Şimaran kimseleri sevmeli. Vakasit fi Yürüyüşünde orta yolu. Sesini kız, in enkarala eswat le sautul hamir. Muhakkakı seslerin en çirkinini eşeğin sesi. Yani bağırıp şıaran kimsenin sesini Allah Azze ve Celle eşeğin sesine benzetti. Eşeğin sesi duyulduğu zaman ne yapılması gerekir? İstiaze, euzubillahimineşşeytanirracin denmesi gerekir. Çünkü o bizim görmediğimiz şeyleri ve çok çirkin bir eşek çok edepsiz bir hayvandır. Sesi itibariyle başka şeyler itibariyle. Onun için <gülüyor> yani kaba böyle bilerek tabii ki yoksa sesi gerçekten sert olan kalın olan insanlar için geçerli değil. E, Sabit bin Kays radiyallahu an ee, bir ayet geldiğinde Hucurat suresi ayet kerime, e, ayet kelimesi geldiğinde orada e, Ali vesselamın yanında seslerin kısınmasıyla ilgili ayet geldiği zaman yā yuhlilin la tarfawu asfātukum fauqasafatil nabi wa la ey iman edenler seslerinizi nebinin sesinin üzerine çıkartmayın. Ve birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın. Yani onun yanında yüksek sesle konuşmayın. En <gülüyor> tahbete a'malikum ve entum la teş'urun. Sonra siz bilemezsiniz, farkına varamazsınız da amellerinin boşa gider. Ayet-i kerime'si gelince Sabit bin Kays evden dışarı çıkmıyor. Eyvah diyor benim amellerim boşa gitti diyor. Subhanallah. <gülüyor> Niye? Çok kalın sesli bir adam. Haber veriyorlar aleyhissalatu vesselama. Hani senati ve ona haber gönderiyor. Hayır diyor. Sen bunu kast edersen sen değilsin. Sabit bin Kays çok değerli bir sahabi. Şehit olarak vefat ediyor. Hatırladığım kadarıyla rüyasında rüyasında vasiyet eden tek adam bu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Rüyasında vasiyet ediyor. Şey rüya birinin birinin rüyasına giriyor. Şehit olduktan sonra ona vasiyet e, verdiriyor. Vasiyet ediyor yani. Şunları şunları yap şöyle şöyle bir durum var. Diye. Sabit bin Kays. Evet. Yani orijinal sesi kalın olanlara bir şey yok. Ama bunun dışında sesi yükseltmek, bağırıp çağırmak edepsizlikti. Nisa e, suresinde, şey Nisa suresinde diyorum, Nur suresinde kadınlarla ilgili gelen bir ayette Allah Azze ve Celle وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلُهُنَّ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِنَّتِهِنْ Kadınla ayaklarını, zinnetleri, süs eşyaları bilinsin, ortaya çıksın diye yere vurmasınlar. Kırıtarak, ayaklarını yere vurarak yürümesinler. Evet. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, rivayet ettiği bir adeta, aleyhissalatu vesselam, iki tür elbiseden, iki tür kıyafetten nehyetti, yasakladı. Evet. Fercin, yani insanın avretinin üzerinde bir şey olmaksızın tek bir elbiseyle oturması, Böyle sarınıp bürünmesi, İK oturuşu dediğimiz, yani kalçayı yere dikip ayakları kaldırma şöyle. Yani dolayısıyla o e, ferş tarafı, yani insanın avret tarafının tam gözükecek bir durum. Yani böyle ayaklarını kaldırıp oturma şöyle dikerek, şu, şu şekildeki oturma. İşte ete, izar olduğu zaman alt tarafının gözükmesi ihtimalinden dolayı, Böyle tek bir elbiseyle o fercine bir şey atmaksızın veya takoymaksızın yani iç çamaşırı giymeksizin oturmaktan, böyle bir elbiseden. Yine aynı şekilde iki yanından birini diyor. Bununla da kastedilen yine e, avret mahaline bir şey e, örtmeksizin veya giymeksizin bu şekilde oturup böyle e, bir elbiseyi giymekten de nahiyeti diyor. Hadis bu halinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti bir hadiste bu hadisi daha önce de rivayet etmiştik. Bir adam e, böyle hüllesi içerisinde cübbesi içerisinde övünerek, böbürlenerek kendi nefsine taaccüp ederek hoşlanarak yani kendisinden yürüyordu Allah azze ve celle onu yerinde bine batıyordu. Ve kıyamet gününe kadar da o ses çıkararak yerin dibinde girmeye devam ederdi. Demek ki insan giydiği elbiseyle böbürlenmeyecek, övünmeyecek, çalım satmayacak. Bu hadis Buhari ve Müslüm'de. i̇bn Abbas radıyallahu anh'la rivayet ettiği bir başka hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Erkeklere benzeyen, kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara na'a edildi. Yani her yönüyle, hem kıyafet yönüyle hem şekil itibariyle. Bu hadiste Bukhari rivayet etti. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis, Ahmet ve Ebu Davut rivayet etti bu hadisinde. Men teşebbaha fe innahum minhum. Kim bir topluluğa benzersa onlardan. Kim kafirlerinin kıyafetini onlara özendiği için giyerse onlardan. Kafirlerin kıyafeti. Onun için kafirlere mahsus kıyafetler giyilmez. Ancak şimdi inna ve inna ilahi rajiun. Bizim giydiğimiz, onlar gibi ondan giydiğinde biz giyiyoruz. Ama birebir onlara mahsus bir şey varsa bunu da bundan da sakınmak gerekiyor. Bunu da giymemek gerekiyor. kadınların açılıp saçılmaması Allah azze ve celle Ahzab suresinde ya ayyuhannabiyyu kul ve banatike ve nisa'il mu'minina yudnuna alayhinna min jalabibihin Ey nebi eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle üzerlerine cilbaklarını yani dış örtülerini alsın. Kadın dışarıya çıkacağı zaman ikinci bir kıyafet giyecek. İ İçeride giydiği, evde giydiği kıyafetiyle dışarı çıkamaz. Velev ki bol olsa dahi. Yani böyle ceket, pant, şey etek türü kıyafetler, dış kıyafeti değil. Dış kıyafeti boydan olan pardusidir, çarşaftır artık benzeri şeyler. Bununla dışarı çıkması gerekiyor kadının. Bunun için biliyor musunuz? Zeriki ednâ yurahne velâ yüzeyne. Bu Onların tanınması için. Eskiden köle cariyelerden ayırt edilmesi için. Cariyelerin kıyafeti böyle değildi çünkü. Hür oldukları belli olsun felayü üdeyne ve eziyet edilmesinler diye. Neden biliyor musunuz? O zaman eskiden cariyelere kalbinde maraz olan erkekler laf atarlardı. Peşlerine düşerlerdi. Eziyet ederlerdi. Ama Hürlere böyle yapmıyorlardı. Yapamıyorlardı. Neden? Hür kadının örtü, örtüsü vardı. Cilbabı vardı. O hürdü. Kimse dokunamıyordu ona. Bu anlaşılıyor. E bugün ise bakıyorsunuz dışarıda yani kadınların çoğu köle mahiyetinde, cariye mahiyetinde herkes onların peşine düşüyor. Kalbinde hastalık olanlar. Ne yapıyor? Çarşaflı. Ondan sonra üstünde uzun Kıyafetleri olan, geniş bol kıyafeti olan, örtüsü düzgün, kocaman bir örtüsü olan bir bayana kim yaklaşabilir? Kolay mı? Sadece küçümsemek için bir iki laf söylerler, kalbinde hastalık olan, nifak olan, küfür olan kimse ve Onun dışında, onun dışında diğer kadınlara yaklaştıklar gibi asla yaklaşın. İşte hikmet burada. Onların tanınması içindir. Diyor. Ha, bu Müslüman. Şimdi o zaman hür kadın. Şimdi de aynı şekilde, aynı şey geçerli. Hem hür kadın hem de Müslüman, şahsiyetli bir kadın. Örtülü, iffetli demek. Kadın böyle sokağa çıktığı zaman, ha tamam, ona kimse dokunamaz. Onun bir dokunulmazlığı var adeta. Örtüden dolayı. Örtü onu kapatıyor, muhafaza ediyor. Bunu böyle algılamak gerekiyor, böyle düşünmek gerekiyor. Onların işte kadınların, kızların eziyet görmemesi için peşlerine kalbinde hastalık olan kimselerin düşmemesi için örtünmesi ve birünmesi gerekir. Nur suresinde 60. ayet-i kerimede وَالْقَوَعَىٰي دِمِنَ النِّسَٰي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا Ve yaşlı kadınlar nikah umudu olmayan yani nikahlanmayı Düşünmeye. Felsefeliğinle cüvaneyi yada neti ya ve hunla, onların elbiseleri, o kadınlar elbiselerini bırakmalarında bir günah yoktur. Bununla da kastedilen yine o cilt dış kıyafetini bırakıp iç kıyafetiyle dışarı çıkmasında bir beyiz yoktur. Gayremü müteber ricatim zine, zinnetlerini, zinetini, süs eşyasını ve kastedilen başka şeyleri göstermek zedim. Ancak ve isti'fifne hayrul Ancak iffetli olmaları. Yani elbiselerini bırakmamaları, onlar da cübbeyle dışarı çıkmaları hayrul Kendileri için daha hayırlıdır. Allahu semiun alim. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilen. Elbisenin e, temiz olmasına, kişinin durumuna uygun olmasına İhtimam göstermek, özen göstermek gerekiyor. Bu hususta Ebu'l-Ahwes babasından rivayetle şöyle diyor. Diyor ki babası, ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Böyle basit, adi bir elbiseyle geldim diyor. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki senin malın var mıdır? Evet vardı. Peki nasıl bir malın var? Hangi mallardan var? Diyor ki benim devem var, koyunum var, sığırım var, kölem var. Buradan hepsi var diyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Allah sana bir mal verdiği zaman Allah Allah'ın nimetinin eseri ve güzellikleri, kerameti senin üzerinde gözüksün diyor. Yani Allah Azze ve Celle birine de bir nimet verdiyse onu ne yapacak? Onu üzerine gösterecek. Övünmeksizin, bebürlenmeksizin yani <gülüyor> Kendisinin verilen mal cihetiyle, mal miktarınca veyahut da konumuna göre atıp o elbisesi üzerinde gösterecek, o nimeti gösterecek. Ki fakir, zavallı bir insan zannedilmesin insanlar tarafından. Böyle bir töhmet altında bırakılmasın insanları böyle bir şeye bırakmasın diye. Vallahi var. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste. Bu hadisi, e, az önceki hadisi Ebu Daud ve Nesai rivayet ediyor. Yine aynı şekilde Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste. E, diyor ki Cabir bin Abdullah biz ve vesselâm'a geldik. ve vesselâm bir adam gördü. Onun böyle saçı başı dağınık bir adamdı diyor. Diyor ki ve vesselâm. Şu adam diyor. Saçını düzeltecek bir şey bulamadı mı diyor. Saçı başı dağınık adamdan iş. Sonra bir başka adam görüyor. Elbisesinde kir olan bir adam. Ona da diyor ki şu adam elbisesini yıkayacak bir şey, bir su bulamadı mı? Diyor. Onun için Müslüman elbisesi temiz olur. Saçı başı taneh olmaz. Kendisine çeki düzen verir. Hastalık hali, sıkıntılı hali müstesna. Ama onun dışında Müslüman kendisine dikkat eder. Yeni bir elbise giyildiği zaman bunun bir duası var. <gülüyor> Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh'dan gelen Allahümme lekel hamdu ente kesevtenih Ey Allah'ım ham sanadır. Sen onu bana giydirdin. Es'elüke min hayrihi ve hayri ma sunu alehu ve senden O'nun hayrini istiyorum. Ve O'nun için yapılan şeyin hayrini de istiyorum. Ve o'du büke min şerrihi ve şerri masuni ale. Ve O'nun şerrinden ve O'nun için yapılan şeyin şerrinden sana sayılmıyorum. Evet. Bu hadisinde Ebu Davut ve Terim Zirvayet ediyoruz. Ayrıca yeni elbise giyen kimseye Tübli ve yuhlifullah Yani eskitesin ve Allah sana eee yenisini versin şeklinde dualar edelim. Bir iki duayı, önemli duayı buraya aldın. Allah hayırlısıyla ifratıp yenisine kavuştursun şeklinde dualar edelim. Yeni elbise giyen kimse yine sahibi elhamdülillah lezi kesani hadet tevbe ve razakanihimin gayri havlin minni vela kuvve. E, bu yere elbise değil de düzeltiyorum. Her elbise giyişte giyiş bu dua okunur. Evet, bu elbiseyi benden bir güç ve kuvvet ölmaksızın bana gidiren Allah'a hamd olsun şeklinde ayrıca bu dualar işte hepsi de şeyde var fismüsünde var onlardan bir tanesi de yeni elbise giyen bir kimseye ilbes ceyiden ve iş hamiden ve mut şehiden iyiler giyesin hamd ederek yaşasın ve şehit olarak ölesin Bunlar, hepsi mevcut, sahih olan duvalar. Yani ezberleme kabiliyetimiz yoksa bile, yani çekilmeden çekinmeden e, cepten Hısn'ı Mısn'ı çıkartıp okuyabiliyor bir insan. Bizim Mehmet abimiz öyle yapar, Çıkartır hemen, okur. Yani her şey kolaylaştı artık ama kolaylaştıkça bizde tembellik ve rehavet artıyor. Allah gafletimizi gidersin. Amin. Evet, aykabı ile ilgili bir hadis var. Eee Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste sizden birisi aykabı giydiği zaman sağ taraftan başlasın ve e, <gülüyor> sol taraftan da yani solun ilk defa sonunu çıkarsın. Sol taraftan da çıkarsın. Hadis devam ediyor. Bu hadis muttefakun aleyh Buhari ve Müslim'de. Demek ki akabı giyerken <gülüyor> sağdan giyilir, soldan da çıkartılır. Aleyhisselatü Vesselam hep işlerine sağdan başlamayı severdi. Yüzükle ilgili bir kadis söyleyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük takmaktan nehyet. Yani yasak. Örkekler kesinlikle altın yüzük takamaz. Enes radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam ee, onun yüzüğü gümüştendi ve kaşı da aynı şekilde e, böyleydi diyor gümüştendi bu hadiste Bukhari rivayet ediyor Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir başka hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam gümüşten bir yüzük e, takındı sağ eline ve onun hadesi bir kaşı vardı diyor Ve kaşını diyor, avucunun ortasına doğru böyle geçirirdi, çevirirdi. Bu hadis Müslim'de rivayet ediliyor. ve Vesselam'ın e, yüzüğünün kaşı genelde şeydir diyor, siyahtır deniliyor. Ve üzerinde e, Muhammeden Resulullah diye mühürü var. Hayattayken o mührün, o şekilde yani kaşının üzerine o şekilde mührün işlenilmesini yasaklamıştır Aleyhissalatü Vesselam. Başkası yani onu kullanmasın diyor o mührü o bir yerlere bir kitap yazgın gönderdiği zaman onu basıyordu öyle gönderdiği son olarak elbisede ve oturakta e, tevazu göstermek yani <gülüyor> mütevazı olmak Ebu Burden rivayet ettiği bir hadiste bize diyor Ayşe radıyallahu anha çıktı yani bizim yanımıza geldi onun üzerinde böyle e, kalın bir izar, bir elbise vardı. Böyle <gülüyor> kalın, bayağı bir kumaştan yapılmış bir elbise giymişti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da vefat ettiği zaman böyleydi diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde mütevazi kalın bir kumaş olduğunu, yani onun tevazu elbisesi giydiğini, Haber veriyor Ayşe radıyallahu anha. Bu hadise Buhari ve Müslim'de Yine Ayşe radıyallahu anha diyor ki aleyhissalatü vesselamın döşeği böyle e, üzerinde uyduğu döşek tabaklanmış deriden içinde de lif olan, hurma lifi olan bir şeydi diyor. Bunun üzerinde uyurdu diyor. Evet. Tevazu olmakla birlikte Allah'ın nimetini göstermek gerekiyor. Yerli yerince hareket etmek gerekiyor. En önemlisi de o yasaklanılan şeylerden kaçınmak gerekiyor. Yasak olan elbiselerden, şöhret elbisesinden taaccüp edip, hoşnut olmaktan yani çalımlı yürümekten, böbürlenmekten, bunlardan sakınmak gerekiyor. Kırmızı, sarı elbiselerden sakınmak gerekiyor. Yasaklanılan bu tür şeylerden sakın Allah Azze ve Celle'nin nimetine hamd edip, Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetleri yerli yerince kullanmak gerekir. Allah Azze ve Celle bize kendi dinini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekilde öğrenip yaşamayı hiçbir şekilde haddi aşan kullardan olmayıp tevazu sahibi olan kullardan olmayı ve amellerimiz sebebiyle Firdevs cennetini elde eden kimselerden olmayı, iman ve şehadet üzere kendisine kavuşmayı nasip etsin. Allah'a <gülüyor> emanet